Evet, Açık Radyo'nun özel yayını hala devam ediyor. Şimdi e, başka haberlerle buradayız. E, i̇yi haberlerden bahsedelim dedik. Birkaç e, iyi haber. Evet. E, mesela bireysel direnişlerden biriyle başlayabiliriz. Bir otobüs şoförünün e, tomaların önüne e, otobüsü kırdığı konuşulanlar kesmiş. arasındaydı. Kesmiş yani. Giden tomaların önünde durmuştu bu otobüs. Fotoğrafları da dolaştı sosyal medyada. E, yani bir nevi... E, Blokaj diyebiliriz bunun için. Ee, kendisiyle de ilgili çok güzel şeyler konuşuldu. İsmini bilmiyorum şimdi ama zaten e, buradan teşekkür de ediyoruz kendisine. Peki evet, aynı yani zamanda. Tomoların bir şekilde geçmesini engellediği için e, direksiyonuna sağlık. Evet. Ve bir başka haberde yine ofisini açanlarla ilgiliydi. Birçok öyle haber var aslında. Birçok örgüt ofisini açtığını duyurdu özellikle insanlara. Şu anda e, İstiklal Caddesi üstündeki Paşa Döner'de dükkanını açanlardan bir tanesi. 25 kişi mahsur kalmış yardım isteniyor diye açık radyoya haber geldi. Biraz önce Twitter üzerinden bunu duyurmak istedik. E, ayrıca tünelle ve Karaköy'e sakın inmeyin diye haberler geliyor. Yani e, orada olaylar Oldu. E, vuku bulabilir. E, onun dışında da eğer o taraftaysanız ve bir yere gidemiyorsanız saint Benoa ve Avusturya Lisesi'nin orada olduğunu hatırlatalım. Onların da e, kapılarını açtığını olduğunu. söyleyelim. Evet. Ki e, o taraftaki, yani o liselerden mezun olmuş bir arkadaşımızdan duyduğumuz bilgidir bu da. Evet. E, o taraftaysanız bu liselere gidebilirsiniz. Af Örgütü'nün de söyledikleri vardı. Talimane yakınlarındaysanız yine ofisimiz size açık. Ee, her türlü e, şey için dinlenmek olabilir, nefes almak olabilir. Ee, bunun için de Af Afı Örgütü'nün ofisi de açık aynı zamanda. Belki e, diğer şehirlerde nasıl e, oldu? Aslında neler oluyor orada birazcık ondan bahsedebiliriz. Şimdilik e, yine kısıtlı bilgilerimizle yapabiliriz bunu. Ankara'dan bahsetmiştik. Ankara'da çatışmaların e, başlamışında. Başladığından bahsetmiştik. İzmir'den çok güzel fotoğraflar gelmişti e, gündüz ama sonrasında e, polis müdahalesiyle karşılaştıklarına dair haberler aldık. E, ama Konya, e, Adana, e, Kütahya ve başka aslında Eskişehir, İzmit, Bursa hatırladıklarım sadece gezi parkına destek vermek için sokaktalardı ve bir diğer haberde Göztepe ve Karşıyaka'dan insanlar otobüslerle İstanbul'a geliyorlardı. Yani diğer yandan taraftar gruplarının hani bu stadyumlarda muhteşem örgütlenmesinin sonunda belki de bir şekilde bu olaylara tepki olarak örgütlenip bu seferde sokağa çıkmalarının belki bir hayrı olacak artık diye düşünebiliriz. Yani Adana Demirspor taraftarları Göztepe taraftarları Karşıyaka işte Trabzon'dan haberler geliyor. Orada e, şehrin kendi e, içinde direnişçi e, eylemleri olacağı söyleniyor. İstanbul'a gelecek otobüs otobüs gelecek e, taraftar gruplarının olduğu söyleniyor. Bu e, İstanbul için olduğu gibi hani bu gösterilen direnişe verilen destek de ee, ayrıca umut vadetici bir durum. Evet. Bir tane daha e, bir şeyden bahsedebiliriz. Merit yüz gazeteci aynı zamanda e, o yapmış bu çağrıyı. Cihangir'de de şimdi bir tencere eylemi başladı. Tenceremi alıp ve alıp sokağa çıkıyorum demiş. İlgilenenlere ilgilenenlere duyurulur diyelim biz de buradan. Evet. Biraz temkinli de olmak gerekiyor bu arada hareketli olurken. Biz birkaç saattir sürekli İstanbul'un farklı noktalarından otobüs, otobüs, çevik kuvvet geldiğini okuduk. Evet. Twitter'da bunları hani bir şekilde dinleyen varsa alandan paniğe kapılmasın diye çok da terciz etmemek için en azından tehditini almak gerçekten mümkün diye böyle bir şey pek aktarmadık ama gene de temkinli olun mesela özellikle şey giderken. Fındıklı tarafına doğru giderken oralardan evet. da bir bildirmenin olabileceği haberi gelmiş. Ama bunun yanı sıra istiklalde durum zor bildiğimiz kadarıyla. Her ne kadar sürekli mücadele devam ediyor. Olsa da. Yani çünkü bir polis itiyorlar galiba göstericiler. Sonra polis gelip püskürtüyor falan. Böyle bir hareket var. Evet. Ama ara sokaklarda mesela mis sokakta durumun kötüleştiğini biliyoruz. Evet. Oradan bir arkadaşımız Mahir Yıldız mesela kuruluşa geçmek zorunda kalmış. Yani birazcık daha böyle Hmm. Harbiye civarı dediğimiz kadarıyla rahatladı. Belki biraz rahatladı az evvel de konuştu. Aslında tam tersinde. Yani yine biraz yani. önce, evet yine Değişmiş biraz önce. Değişmiş mi? Yani şöyle bir durum var aslında. <gülüyor> e, Taksim Meydanı, planlar, gözünün önüne getirebilenler, Gezi Parkı ve e, İstiklal Caddesi'ne giriş ve işte alana çıkış dediğimiz, hani bir Mayıs alanı diye evet. tabir ettiğimiz yerlere çıkışlar polis tarafından kapalı ama. O her çıkışın etrafında binlerce insan var. Yani aslında belki de e, birazcık cesaret olsa, birazcık direniş gücü gösterilebilse o insanlar birleşse ortada bir sıkışma yaşayacak olan polis. Ama tabii Ama ki şu anda, baya... şu anda daha sert bir müdahaleyle. Sertler. Yani Tomo, Tomay'la e, ge geliyorlar. Yani istiklalin hali işte çok fenaydı. Ben oradan geldiğimi e, söylemiştim. Yani göremedim bir toma'nın girdiğini ama burada televizyon Norveç kanalları sağ olsunlar e, televizyonda yani her gün gezdiğim caddede bir toma vardı ve yani polisler etrafta gün, bir, de bir Ağluka, geziyordu tam Norveç televizyonunun kurduğu kamera polislerin tam arkasındaydı ilk başta Frans evet. Kötür Merkezi'nden yeni yapıyordu sonra ilerledi de, Ziraat Bankası saksılar yığılmış polis ...bir kurmuştu. Yani her gün yürüdüğümüz... ...hadi o cadde değildi zaten artık. Mümkün. Çok evet. garip değil mi diye de sormak istiyorum. Yarın evet. nasıl geçilecek misal? Yani Sonraki yarın... gün bunun hatırası nasıl kalacak... ...acaba hepimizin zihninde? Evet. O da... Biz, biz hep ya... bunu konuşuyoruz bu ara burada. Şimdi bunun hatırasından... ...ziyade belki de bunun üzerine... ...yeni bir hayat tabii kurulacak. Ki, yani hatıra olaraktan yani ...şu anda şeyde... Mazi kalmayacak. Onu söylemedim tabii, tabii. zaten. Yani... İlerleyen yıllarda güzel bir şekilde hatırlarız umarız aslında biraz da. Yılların geçmesine beklemek evet. yok diye ümit ediyoruz. Andan bahsedelim. Peki. Anadolu yakasında Kadıköy 6 yolda Kadıköy bir e, Boğa heykelinin orada Bağdat Caddesi'nde binlerce insanın sokakta olduğunu görüntülerini alıyoruz. Boğaziçi üniversiteliler <gülüyor> sokaklara dökülmüş Nerede? durumdalarmış. Rumeli'de isimde. Evet üniversitede. Herhalde yurdun oradan evet. muhtemelen, muhtemelen sınav döneminde düşünürsek kalabalıktır üniversiteler. Ee, biz de aslında üniversite demişken tesadüfen bir bel çıkarken İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Bölümü mezunlarının e, Lokali. lokaline Aha. saklanmışız. Bir yerde de yani hoş bir tesadüf diye öyle küçük bir tebessüm ettik. Evet, yani. Bugün yayında tekrarlamıştık bu arada. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri kanadılar. Aynı şekilde dün haberi gerçi bu biz yeni aldık bir biçimde bir bloktan ulaştık. Güven Ertuğrul sağ olsun. Ve aynı zamanda Koç Üniversitesi'nin öğretim üyeleri de kınamışlar polis şiddetini. Onu da hatırlatmak gerek. Şimdi evet. biz devam edeceğiz yayına. 0212 343 40 telefon attığımız bütün duyurularınız için açığız. Ayrıca Twitter'dan da takip ediyoruz. Şimdi biz bir burada bekliyoruz ama parça değildi. Bugün Ertuğrul Kökçü ile konuşmuştuk esasında. Evet. Muna Sarı Süreyya'yı yayı sorduk. Omzundan yaralanmıştı kendisi. Bu bilgiler eskidi gerçi ama kendisi az evvel dediğimiz hani yarın ne olacak en çok bunu düşünüyoruz dedik ya. Güzel şeyler olacak kesin. bu Onunla ilgili harika tespitlerde bulunmuştu. Yeni onunla devam edebiliriz.